iyi iman edenler raina demeyin unzurna din ve iyi dinleyin kafirler için elem verici bir azap vardır ehli kitaptan kafirler ve putperestler rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder Allah büyük lütuf sahibidir. Rahina kelimesi için tefsirlerde değişik manalar verilmiş ve açıklamalar getirilmiştir. Bir yoruma göre, rai emir kipi şeklindeki türetilmiş fiil kalıbı, müfaale babı, genellikle iki kişi veya iki zümre arasındaki karşılıklı ilişkileri tutum ve davranışları ifade ettiğinden râina sözü bizi kolla, gözet. Sen bizi gözetmezsen biz de seni gözetmeyiz. Veya bizi can kulağıyla dinle. Sen bizi dinlemezsen biz de seni dinlemeyiz. Şeklinde bir anlam içerir. Bu ise peygambere karşı bir saygısızlığı çağrıştırmaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim Müslümanları peygamber hakkında her zaman edepli ve nazik olmaya davet etmekteydi. Bu ayette de resul Ekrem'le konuşurken ona belirtilen anlama gelebilecek bir kelimeyle ve kaba bir tavırla hitap etmelerini yakışıksız bulmuş, bunun yerine ''unzurna'' yani ''bize bak, bize ilgi göster'' veya ''bize tebliğde bulunurken mühlet ver'' durumumuzu gözet ki sözünü daha iyi kavrayıp anlattıklarını öğrenebilelim demelerini, ayrıca Resulullah'ı dikkatle dinleyip söylediklerini zihinlerine yerleştirmelerini emretmiştir. Başka bir yoruma göre, râina kelimesi Arapça'da hakaret anlamı taşımakla birlikte, İbrani dilinde Raina gibi telaffuz edilen bir hakaret kelimesi bulunmaktaydı. Medine Yahudileri hakaret maksadıyla bu kelimeyi kullandıkları, hatta Hz. Peygamberle tartışırken aynı kelimeyi telaffuz ettikleri için ayette Müslümanlara bunun yerine aynı anlama gelen ''unzurna'' kelimesini kullanmaları öğütlenmiştir. Ehli kitap, ehlül kitap tamlaması, ilahi bir kitaba inananlar anlamına gelmekle birlikte terim olarak Müslümanlar dışındaki kutsal kitap sahipleri için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed dışındaki peygamberlere indirilmiş bazı kitaplardan, zebur ve sahifelerden bahsedilmekle birlikte Allah tarafından indirilmiş ve hükümleriyle amel edilmesi gereken Kur'an'ın dışında iki kitap Tevrat ve İncil bulunmaktadır. Kur'an'da 31 defa tekrar edilen ehli kitap tabiriyle de özellikle bu iki kitabın muhatabı olan Yahudilerle Hristiyanların kastedildiği anlaşılmaktadır. Kur'an ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda ehli kitap tabiri yanında Yahud ve Beni İsrail tabirleriyle Yahudilerden Nasara kelimesiyle de Hristiyanlardan geniş olarak söz edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de diğer bazı dinlere de işaret edilmekle birlikte özellikle bu iki din üzerinde geniş olarak durulmasının çeşitli sebepleri vardır. Öncelikle Kur'an'ın o dönemdeki muhatapları bu iki dini biliyorlardı. Bu dinlerin mensupları Hicaz bölgesinde önemli bir etkinliğe sahip olup Müslümanlarla iç içe yaşıyorlardı. Bunun sonucu olarak ilk temaslarda onlarla kuruluyordu. Ayrıca bu iki dinin mensuplarının bazı eksikliklerinin ve yanlışlıklarının yanında Allah, peygamber, ahiret ve kutsal kitap inançlarının bulunması, bu suretle ilahi kaynağa dayanmaları da Kur'an-ı Kerim'in bu iki dine ve mensuplarına daha çok yer vermesine yol açmıştır. Özellikle bu son durumları sebebiyle İslam dini ehli kitap hakkında müşrikler, Ateistler ve diğer batıl din mensuplarına göre daha ayrıcalıklı hükümler getirmiştir. Mesela ehli kitap kadınlarla evlenilebilir, kestikleri hayvanların etleri yenilebilir. İslam toplumunda onlar tam bir din ve ibadet hürriyetine sahiptirler. İslam devletinin vatandaşları olarak temel insan haklarının yanında vatandaşlık, zimmilik haklarından da yararlanırlar. Sözlükte müşrik kelimesi ortak kabul etmek, ortak saymak anlamına gelen şirk kökünden türetilmiş olup akâid terimi olarak Allah'ın dışında herhangi bir varlığa Allah'a özgü fiil ve sıfatlar isnat etmek suretiyle o varlığı veya varlıkları Allah'a ortak koşan anlamına gelir. Müşrikle Allah'a inanmayan arasındaki en önemli fark ikincisinin Tanrı tanımaz, ateist olmasına karşılık müşriin bir yaratıcının varlığını kabul etmesi fakat başka varlık veya varlıklara da tanrısal nitelikler yükleyerek onları gerçek Tanrı'ya ortak koşmasıdır. Fakat sonuçta şirk de Allah'ın her yönden birliğini ve eşsizliğini inkar anlamı taşıdığı için küfrün bir çeşidi sayılır. Mesela iki tanrı inancına sahip olan mecusiler, İslam'a göre hem müşrik hem de kafirdirler. Kur'an'da ise müşrik kelimesiyle çoğunlukla Hazreti Peygamber'in ilk muhatapları olan putperest Araplar kastedilmiş ve eleştiriler onlara yöneltilmiştir. Ancak öteki peygamberlerin mücadele ettiği inkarcı kavimlerden müşrikler diye söz eden, veya onların inançlarını şirk olarak niteleyen ayetler de bulunmaktadır. Konumuz olan ayette, Müslümanlar hakkında düşmanlık duyguları besleyen ehli kitap ve özellikle Yahudilerle müşriklerin ortak bir özelliğine işaret edilmektedir. Buna göre, her iki kesimde Allah tarafından Müslümanlara iyilik gelmesini, onların maddi ve manevi nimetlere mazhar olmalarını istemiyor, bilhassa Müslümanların İslam ve Kur'an'la müşerref olup itibar kazanmaları onların kıskançlık duygularını kabartıyor ve huzurlarını kaçırıyordu. Çünkü Yahudiler kutsal kitaba sahip olmayı ve peygamberler gönderilmesini kendi kavimlerinin tekerinde gördükleri için son peygamberin Araplar içinden seçilmesini hazmedemiyor, müşrik Araplar ise İslam'ın hızla gelişmesini ve Müslümanların çoğalıp güçlenmelerini kendi gelecekleri için, tehlikeli görüyorlardı. Bakara Suresinin Müslümanların açık bir şekilde güç kazanıp bağımsız bir dini ve siyasi toplum haline geldikleri Medine döneminde indiği dikkate alınırsa, Müslümanların başlıca düşmanları olan Yahudilerle müşriklerin hem dini hem de siyasi açıdan kendi gelecekleri için tehlikeli gördükleri bu gelişmeler karşısında kaygı ve telaşa kapılmalarının bu yüzden Müslümanlara kıskançlık duyguları besleyip, onların ilahi hayır ve lütuflara mazhar olmalarından rahatsızlık duymalarının sebebi daha iyi anlaşılır. Ayette, ''Halbuki Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.'' Buyrularak, onların kıskançlıkları, kötü niyetleri ve Müslümanlar aleyhindeki temennilerinin sonuçsuz kalacağına işaret edilmiştir. Ehli kitap ve müşrikler, Müslümanların iyiliğini istemezken bu tutumlarıyla iyiliklerin sahibi olan Allah'ın takdirinden hoşnut olmadıklarını ortaya koyuyorlardı.